Ey oğul. Salih amel işlemedikçe hiçbir karşılık alamazsın. Bir hikayede şöyle anlatılır. Beni İsrail'den bir kimse Allah'a 70 sene ibadet etti. Allah'ın kendisine gönderdiği bir melek bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeye layık olmadığını haber verdi. ...bunun üzerine çok ibadet eden kişi... ...biz ibadet etmek üzere yaratıldık. Onun için sonucuna bakmaksızın ibadet etmemiz gerekir. Ancak o dilerse cennetine, dilerse cehennemine koyar dedi. Rabbinin huzuruna dönen melek... ...ilahi sen onun cevabını benden iyi biliyorsun dedi. Bunun üzerine Allah... Madem okulum ibadetinden vazgeçmedi biz de keremimizle ondan vazgeçmeyiz. Şahit olun ki okulumu muhakkak affettim buyurdu. Peygamber Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Hesaba çekilmeden muhasebenizi yapın. Amelleriniz orada tartılmadan önce siz onları tartın. Hazret-i Ali ise çalışmadan cennete gireceğini zanneden boş ümide kapılmıştır. Sadece kendi gayretiyle cennete gireceğini zanneden de kendine fazla güvenen kimsedir buyurdu. Şu halde ne çalışmaktan ve amelden vazgeç ne de sadece onlara bel bağlı. Ey oğul! Yine Hasan-ı Basri der ki, Hakikate ulaşmanın alameti, karşılığını beklemek sizin faydalı işler yapmaya devam etmektir. Peygamber Efendimiz ise akıllı insan nefsini temizleyip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak ise nefsine uyup boş yere Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Ey oğul eğer hey gayen dünyalık elde etmek onun nimetlerini toplamak Mevki ve rütbe kazanmak Arkadaşların arasında üstünlük ve benlik taslamak ise Vay haline Yazıklar olsun sana Yok eğer Maksadın Peygamber Efendimizin sünnetini İhya etmek Ahlakını güzelleştirmek Fenalığı emreden Nefsine hakim olmak ise Ne mutlu sana müjdeler olsun Ey oğul İstediğin kadar yaşa Nasıl olsa bir gün öleceksin Dilediğini sev Nasıl olsa bir gün ayrılacaksın İstediğini yap Nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin Ey oğul Şimdiye kadar dünya için çalıştın Dünya elimlerini öğrendin Allah'ın sana ibadet etmek için verdiği ömrü boşa harcamaktan başka ne eline geçti? Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde şöyle bir ibareye rastladım. Bir ölüye tabuta konulduktan mezara gelene kadar Allah azametiyle kırk soru sorar. Bu sorulardan birisi de şudur. Ey kulum, halkın gözüne güzel görünmek için senelerce yüzünü yıkayıp temizlendin. Benim baktığım kalbini bir kerecik olsun temizleyip bana hoş göründün mü? Allah her gün senin kalbine nazar eder ve der ki... ''Benim nimetlerimle bolluk içinde yaşarken başkaları için çalışıyorsun.'' Eğer sağır değilsen bu çağrımı işitirsin. Ey oğul! İlimsiz amel olmayacağı gibi... ...amelsiz de ilim olmaz. Bil ki... ...bugün seni günahlarından uzaklaştırmayan... ...ibadete yaklaştırmayan ilim... ...yarın da cehennem azabından uzaklaştırmayacaktır. Bugün... ...hazır fırsat elindeyken... ...ilminle amel etmez... Geçmiş hatalarını da telafiye çalışmazsan... Yarın kıyamet gününde... Ey Rabbimiz... Bizi dünyaya geri gönder de... Salih amel işleyelim diyenlerden olursun... O zaman sana cevap olarak... Ey akılsız... Sen zaten oradan geliyorsun denilir... Ey oğul... Maksadın... Ruhunu olgunlaştırmaya... Nefsine hakim olmaya... Bedenini de ölüme hazırlamaya çalışmak olmalıdır Çünkü Son durağın kabir olacaktır Kabirdekiler Ne zaman gelecek diye seni beklemekteler Sakın oraya azıksız gitme Hz. Ebu Bekir Bu bedenler Ya bir kuş kafesidir Yahut bir hayvan ağırıdır diyor Kendi kendine düşün Acaba sen bunların hangisine yakınsın? Şayet yükseklerden uçan bir kuş isen Ey nefis Rabbine dön ilahi hitabını duyunca Cennetin burçlarının yüceliklerine erişinceye kadar Kanat çırpıp uçacaksın Allah korusun Bunun aksine şayet hayvanlar zümresine yakın isen Onlar hayvanlar gibidir Belki sapıklıkta onlardan da aşağıdırlar buyurduğu gibi Dünyadan ayrılınca cehennemin kızgın ateşine düşmeyeceğinden emin olabilir misin? Ey oğul! Hasan-ı Basri Hazretlerine bir bardak soğuk su verilmişti Bardağı eline alır almaz bayıldı Bardak da yere düşüp kırıldı Bir yudum su içmek nasip olmadı Ayırıp kendine gelince sordular Ey Ebu Said Ne oldu sana? hasan Basri Cehennem halkının cennet ehline Ey cennettekiler Allah'ın size verdiği sudan ve rızıklardan Bize de verin nidalarını hatırladım da Kendimden geçtim cevabını verdi Amelsiz ilim sana yeterli olsaydı Hayırlı işler yapmak gereksiz olsaydı Allah'ın benden bir şey isteyen var mı? Af dileyen var mı? Tövbe eden var mı? İstiğfar eden var mı çağrısı da lüzumsuz olurdu. Ey oğul! Gündüz olduğu gibi geceni de boş geçirme. Rivayet edilir ki, sahabeden bir topluluk, Peygamber Efendimiz'in yanında, Abdullah bin Ömer'i andılar. Peygamberimiz, o ne iyi adamdır. Keşke gece namazına da devam etseydi, dedi. Yine sahabeden bir başkasına hitap ederek, geceleri çok uyuma, zira çok uyku sahibini fakir düşürür, buyurdu. Ey oğul! Gecenin bir kısmında uyanıp namaz kıl ayeti kerimesi bir emirdir. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi ayeti kerimesi bir şükürdür. Seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenler ayeti kerimesi bir zikirdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah üç sesi sever. Tan ağarırken öten horozun sesini, Kur'an okuyanın sesini, Ve seher vakti tövbe istiğfar edenin sesini. Hey oğul! Gaflet ehlinden olma! Süfyan-ı Sevri diyor ki, Bir uyarıcı gecenin ilk saatlerinde, Arşın altında şöyle seslenir Hey ibadet edecekler Kalkınız Bu sesi işitenler kalkarlar Sonra gece yarısı Bir uyarıcı yine seslenir Hey namaz kılıp dua edecekler Kalkınız Bu sesi işitenler de kalkar Namazlarını kılar ve dua ederler Seher vakti gelince Bir başka uyarıcı seslenir Ey istiğfar edip bağışlanma dileyecek olanlar kalkınız Bunun üzerine onlar da kalkar Tövbe ve istiğfar ederek Allah'tan bağışlanma dilerler Tan yeri ağırıp güneş doğunca yine bir uyarıcı şöyle seslenir Ey gafiller kalkınız Gafiller de mezarlarından dirilen ölüler gibi yataklarından doğrulurlar İlmin esası, ibadet ve itaatin ne demek olduğunu öğrenmektir. Bilesin ki, itaat ve ibadet söz ve işlerinde... ...Allah'ın ve Peygamberinin koyduğu emir ve yasalara uymaktır. Söyleyeceğin ve söylemeyeceğin... ...yapacağın ve yapmayacağın her şeyde... ...Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu ölçüye riayet etmektir. Bilmiş ol ki... ...başıboş bırakılan dil... Gaflet ve şehvetle dolu kalp... ...azgınlığın işaretidir. Ciddi bir gayret ile nefsini yenemezsen... ...kalbin asla marifet ve bilgelik nuruyla aydınlanmaz. Hey oğul! Hak ve hakikatten... ...doğru yoldan ayrılmak istemiyorsan... ...sana dört şey gerektir. İçinde bid'atı olmayan sağlam bir inanç bir daha günah işlememek üzere yapılan samimi bir tövbe, hak sahiplerinin haklarını onlar razı oluncaya ve sende hiçbir hakları kalmayıncaya kadar ödemek ve Allah'ın emir ve yasaklarını bilecek kadar din ilmiyle seni dünyada yaşatacak kadar dünya elimlerini okuyup öğrenmektir. Hikaye edilir ki Şibli Hazretleri, Yüzlerce alime hizmet edip onlardan ders almış En sonunda şöyle demiş Binlerce hadisi şerif okudum ve öğrendim Sonra bunların arasından birini seçtim Ve onunla amel ettim Kurtuluşum için bu hadisin bile bana kafi geleceğini anladım Eski ve yeni bütün ilimler bu hadise toplandığı için Ben de bu hadiste karar kıldım Sözünü ettiğim hadis şudur Peygamber Efendimiz ashabından bazılarına ''Dünya için dünyada kalacağın kadar, ahiret için orada kalacağın kadar çalış, cehennem ateşi için de ona dayanabileceğin kadar günah işle buyurmuştur. Bu hadisi anlar ve onunla amel edersen başka bir şeye ihtiyacın kalmaz.''